Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap, e, sessiz bir kitapla başlıyor. E, sessiz kitap e, tabirini pek benimsedim ben. Evet. Red House Kids'in e, metinsiz kitaplarının üzerine koyduğu bir e, tür adı oldu artık. E, Kağıttan Şehir adlı bir kitap Red House Kids'den çıkan, Nazli Tahvili diye İranlı bir sanatçının e, kitabı Kağıttan Şehir. E, kitap kırmızı tanımsız bir mekanda başlıyor. Tek tanımladığımız şey aslında e, mekan adına. E, i̇şte sağda tepedeki yuvarlak pencere. Oradan bir ışık da giriyor içeriye. Bu tanımsız mekanda bir çocuk var. E, i̇şte böyle Çek, çek bir arabası var yani iki tekerlekli tahtadan bir kutu aslında hı hı. işte ip bağlı onu çekiyor filan böyle e, bir tane de bir oyuncağı var orada hep yanında hani böyle oyun hamurundan bir at yapmış gibi yassı bir şey e, ve bu çocuk kağıt katlayıp ev yapıyor başlangıçta şey değil, şey. kağıt evet, katlama evet kağıt katlamayı pek seversin e, kağıtları katlıyor katlıyor yavaş yavaş bir şehir kurmaya başlıyor kağıtları katlayarak e, sonra bu Şehrin içinde işte böyle kayıklar filan da hani şu üçgen şeyli kayık katlama biçimi vardır ya. E, kayıklardan Hepimiz çocukken da, en az bir kere yapmışızdır. Evet yani yapmışızdır, denemişizdir, yüzdürmüşüzdür. Evet. Biz mesela şeyler su birikintilerinde de yüzdürürüzsünler hep. E, işte şehir böyle yavaş yavaş gelişiyor. Hani karışık bir şehir yani hem karasal hem e, denize dair bir şey. Derken arada bir sahne var bu sahne Aha. böyle çarpıcı bir sahne karton çok güzel dilinmiş mi denir buna ne denir bilemedim evet ee, ve e, çocuk o kayıklarından birine tutunmuş atı da elinde oyuncak atı ee, işte o artık bir nehir mi bir deniz mi bilmiyorum onun için de tabi e, bu görüntü son günlerde bize en çok mültecileri çağrıştırıyor ama hani o konuyu e, aslında bu kitapla ilgili bir şey değil. Evet. Yalnız kartonu <gülüyor> bir denize dönüştürmek bu şekilde çok etkileyici. Evet evet yani deniz mi akarsu mu akarsu Neyse, hissi yani de. Neyse evet, sonuçta kartonu bir su, su, su evet. gibi görüyorum yani şu an kartonu tabii, değil tabii. Suyu suyu görüyorum. görüyorum çok, çok güzel çarpıcı. yapmış. Çok güzel hani bu sahne böyle arada bir girip çıktığımız bir sahne Hı -hı. hala o tanımsız kırmızı mekandayız aslında bütün bunlar orada oluyor derken yine o pencereyi görüyoruz. Çocuk bir grup insan, hani şu 23 Nisan'da el ele tutuşan yuvarlak çocuk sembolü vardır ya. Evet. E, kağıttan kesilip yapıldı yine. Evet, kağıttan yine. da kesilip falan. İşte öyle bir grup e, insan figürü yapmış, el ele tutuşmuş. Bir sürü insan e, yapmış ve yapmaya devam ediyor. O sırada o tepedeki yuvarlak pencereden hı hı. bir tane kuş giriyor içeriye. Hı. Ve işte bu e, bir sürü şeyi değiştiriyor. Çocuk ee, kuşun peşinden koşmaya başlıyor kağıttan şehrin içinde. Bu arada yaptı kağıttan insanlar da kuşa dönmüş bakıyorlar filan. Ee, ve bunun ardından işte kuşu kovalıyor filan. İşte kağıttan atları var burada katlanmış vesaire. Ve herkes ona bakıyor yani bütün bu kağıttan her şeyde ona bakıyor. Ee, kuş gidiyor. Yani buradan şeyi görüyoruz, pencereyi görmüyoruz ama ışık yüzmesinin içinden hı hı. gittiğini görüyoruz. Yani o pencereden çıkıp gidiyor. Büyük olasılıkla bize oradan çıktığını göstermemiş tam olarak ama e, derken çocuk <gülüyor> kağıttan şehrin içinde oturuyor kuşlar katlamaya başlıyor. Bir sürü kuş hmm. e, katlamaya başlıyor. Ve peşinden bu kuşları uçurmaya çalışıyor. Kağıttan kuşları. Yaptığı kağıttan insanların ellerinde de kuşlar var artık. E, yani aslında hani şey gibi görüyorum ben bunu. Evet bir mekan kuruyordu. Birtakım insanlar getiriyordu oraya. Vesaire. Ama şu anda e, kuşun gelmesiyle beraber bir hayat geldi sanki buraya. Can geldi yani. Evet. Kuş can getirdi sanki buraya gibi bir durum. Daha e, neşeli bir şeye dönüşüyor sanki gibi. E, bunun ardından kağıttan kuşlarından biri de o pencereden çıkıyor. Hı hı. İşte bu noktada orman da artık bize katılıyor programa. Ee, kağıttan kuşlarından biri de e, pencereden çıkıyor ve çocuk sonunda o pencereye bakıp bir şey katlamaya başlıyor. İşte bu kağıtların insanları falan hep bütün şehri dökülmüş gibi yani artık hani bir şekilde. O onu kesmiyor artık. Evet. Onlar görevlerini tamamladılar, tamamladılar belki de. Tamamladılar. Belki de evet. Ve yeni bir şey katlamaya başlıyor çocuk. Ee, kağıttan bir merdiven katlayıp hı hı. o yuvarlak pencereye dayıyor. Hı. Ve bunun e, ardından da o merdivenden çıkıyor. O merdivenden çıkıp her şey değişti. Evet, o kırmızı tanımsız mekandan e, son derece e, işte e, pastoral <gülüyor> diyeyim e, renkli renk bitkilerle kaplı e, bir başka mekana çıkıyor bunun üzerine. Yine kağıttan ama. Yine şey. kağıttan ama bu sefer çocuğun yaptığı bir mekan Aa, değil hayır, bu. Hayır, kağıttan değil. Bunlar ne? Bak bitkilerle yani yapraklarla boyanmış yapraklarla da yapılmış. Yani ha, bitkileri evet. kurumuş bitki yapraklarıyla. Ha şunlar evet şey yeni yaprakları zaten onu görebiliyoruz aslında. Bak bit, unuttum bitkinin adını. Şu e, ah unuttum adını. E, tanıdık Evet bitki, çok evet. tanıdık bir bitki. E, işte böyle bir mekana çıkıyor o yuvarlak pencereden. Kağıttan kuşunun arkasından. E, ve ardından o otların içerisine inip oradan gökyüzüne ...olduğunu tahmin ediyoruz orasının hı hı. bir bakıyor işte o içeri girip çıkan kuş var diye başta? Hı hı. O kuşun işte diğer kuşlarla beraber yani bir sürü hı hı. oradan geçiyor ve çocuk artık o kuşların peşinden. Bu sefer kuşların uçtuğu gökyüzü demiştik ya demin hı hı. herhalde gökyüzü orası ama öyle bir tanımsız mekan düşünün bu sefer. Evet. Kuşların peşinden orada gidiyor. Ve o oyuncak atını arabasına yükleyip evet. onları da peşinden götürüyor. Onları da peşinden götürüyor. Yani kağıtlarını bırakmış geride. Bir belirsizlikle başlayıp başka bir belirsizlikle bitiyor aslında. Bitmiyor da yani evet, Bizim bir yerde bırakıyor. Evet. evet evet bizi bir yerde bırakıyor. Ama zaten şöyle bir durum var. Burada her bir sayfa fazlasıyla yorumu açık. evet. Yani ben şimdi kendi gördüklerimi gördüğüm kadarını anlatmaya çalıştım. Hani çok da fazla anlam yüklemeye çalışmadan, hı hı. en azından yüklemeden işte anlatmaya çalıştım. Ama burada son derece yorumu açık bir durum var zaten. Buradaki sayfalayan, burada bir akan öykü var, evet, bir süreç izliyoruz. Hı hı. Ama mesela şu aradaki sahne, hani şu akarsu mu, deniz mi hı hı. kartonlardan yapılmış? Mesela bu sahne ne anlama geliyor? Tam olarak aslında bir fikrimiz yok bu sahneye bir girip çıkıyoruz. Böyle tam bağlantılarını da görmüyoruz aslında belki Hı. bu sahnenin. Ama hani bir sürü şeyde düşünebiliriz yani çocuk işte ne bileyim çok içine kapanıkmış da kendi içinde boğuluyormuş gibi bir his veriyor belki de yani hani açık. Ben de bu sahneyi yoruma... ilk gördüğümde hikaye böyle devam edecek. O yaptığı kayıklarla yola çıktı, Hı. gidiyor ve başka yeni bir dünyaya ulaşacak varacak. Gibi düşünmüştü ama tekrar o ilk mekana geri dönünce. Evet aynen geri dönüyor. Ee, i̇şte kuşun marifeti aslında. Evet. Yani içeriye giren kuş değiştiriyor her şeyi. Ee, belki bu şu anlama da geliyordur. Gerçekten de belki bir içe dönük e, karakterle karşı karşıyayız da dışarıdan bir kuş girip çıkınca hı hı. E, gözünü dışarı çevirmek, dünyayı fark etmek. Evet belki başına gelen Tam karakterin. geçen hafta fırtına bacasından söz evet. etmiştik. Orada örümcek. O da İranlı e, bir yazar. Evet. <gülüyor> Vagar e, kitabında. Örümcek de fırtınayı bekliyordu. Barın, işte, beslenebilmek için bütün ihtiyaçlarını fırtınadan evet. karşılayıp dışarı adım atmıyordu. Ta ki e, bir süpürgeyle dışarıya çekilene kadar. Ondan sonra dışarıda aslında bambaşka bir dünya olduğunu fark etmişti. Burada da benzer bir benzer durum var. Benzer bir durum. Yani kuşla Dışarıya çekilen ve başka bir dünya altını gören bir çocuk Yani belki vardı. şey gibi ben aslında kendimizden de pay biçebiliriz. Sonuçta hani Türkiye, İran o kadar birbirine uzak kültürler değil. Birbirlerinden çok da beslenmiş kültürler. Hı hı. <gülüyor> belki de bizim kültürlerimizin içine kapanıklığının da bir ifadesidir bu. Yani sonuçta bizler içine kapanık kültürleriz aslında. Hı hı. Hani çok rahat, ferah. Ee, dışa açık, yabancıya, ötekine e, rahat yaklaşan kültürler olduğumuzu düşünmüyorum. İran belki hani e, çok iyi bildiğim bir yer değil böyle konuşmam. O yüzden genelleyerek konuşmam da doğru değil belki ama e, yine de hani be, bazı benzerlikler üzerinden, İran'ın arkadaşlarım üzerinden belki söyleyebileceğim bir şey. E, genel yapımız çok açık değil. Hı hı. Ee, belki bunun e, bir ifadesidir bu iki kitapta da iki İranlı yazarın iki ayrı çocuk kitabında karşımıza aynı durumun çıkması <gülüyor> evet. e, ya da benzer durumların çıkması aynı değil belki ama e, ya da bizim böyle yorumlamamızın Biz, bize nedeni bize de böyle e, çağrıştırmış işte bizim yorumumuzun nedeni de evet. aynı şey olabilir e, şimdi e, kitabın e, hani yaptığı şey aslında işte bizi belirsiz bir mekanda farklı durumlarla karşılaştırmak birbirini mantıklı bir şekilde takip eden en azından his veren hı hı. E, bir şekilde bizi karşılaştırmak. Hiçbir metin yok. Hakkında konuşmak mümkün. Uzun uzun konuşmak mümkün. Evet e, çok da yorum katmak istemedim dedim Her bakan kendi yorumunu katabilir. Evet katabilir. Yani katabilir. E, her her çocuk, çocuk başka bir şey başka görebilir. Bir şey görebilir. E, çocuklar kendi şehir kağıttan şehirlerini kurabilir. Evet, yani o işin o kısmı e, da çok iyi ayrıca çekecek. Yani, e, peki bu yapılış tekniğiyle ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok hayır bir bilgi Sanatçıyla yok. Ilgili. E, Hayır öyle bir bilgi yok ama sanatçıdan belki bahsedilebilir Nazlı Tahvili'den 80 yılında Tahran'da doğmuş kitabın arkasındaki bilgiyi söylüyorum. Azad Üniversitesi'nde sanat ve Mimarlık bölümünden mezun olup sonra İtalya'ya gitmiş. Hı hı. İtalya'da, Bolonya'da sanat okuluna devam etmiş. İşte Birçok kişisel sergi açmış ve İran'da da ödüllü bir yazarmış aynı zamanda. Ee, İtalya'daki El Yapımı Kitaplar Festivali'nde de e, Mashi e. Mashiani adlı kitabıyla e, bir ödül kazanmış. Ha, el Yapımı Kitaplar Festivali <gülüyor> diye bir festivali festival olduğunu, varmış Evet. Böylece öğrenmiş olduk. E, çarpıcı bir kitap aslında. E, yani Metinsiz olduğu için belki o aslında evet. ekleme ihtiyacı hissettim. E, kendi başına e, birçok kapıyı açan görselleriyle. Hı hı. Ee, bir kitap Nazde Tahvilli tarafından hazırlanmış. Kağıttan Şehir. Evet. Red House Kids tarafından da yayınlanmış. Bu kitabı armağan edeceğiz. Evet. Ee, tamam. Radyo yayınının bant kaydını dolapkitap.com'da yayınlayacağız. Yorum bırakan bir takipçimize de kitabı armağan edeceğiz. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Geçen hafta da çalmıştık bir şarkısını. Bu, bu hafta, geçen hafta çalmayı çok isteyip de çalamadığım şarkısını e, çalıyoruz. Hani Niro'dan geliyor İranlı sanatçı Şokufe. شکوفه میره صدر باد بحاری شده سر تا سر سبز و گل ناری شکوفه های بیغرار روز هم افتابی به سبا بوس دهن بالا به سرخابی این شکوفه خنده یه تو جلوه ها داره آن روی زیبا نظری سوی ما داره دلداد بل بل درت سخن ها آرا يا دساز سخن بس مچمن ها پروانه در بس می طرف آمد تن بهاری با بی قرارین شکوفه پرپر کند دل طرف دست سبا گشت گلفشن شکوفه میره باده باری شود سرتا سرداش سبز و گلناری اثر جان پرور گل میبرد بارد خوشم نا چمن کرده خاموشم جو گفت خنده ی تو جلب هاداره Andu ye ziba nazari, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor ama neyle devam ediyor acaba? Doğa Bilimci Profesörün Heyecanlı Yolculuğu ile devam ediyor. Guido Scardoli'nin yazdığı e, kitap yapı kredi yayınlarından çıktı. Andrea Rivola resimlemiş. Çeviren de Yelda Gürlek. Daha önce Böcekler için İlk Yardım Merkezi adlı bir kitaptan hmm. söz etmiştik. Çok güzel kitap. Evet. E, bu onun devamı. E, i̇lk kitapta işte böceklere İlk yardım merkezi kuran evinde işte babası veteriner olan Camila adlı bir kız çocuğu vardı. Ee, bu kitapta yine Camila var ama baş kahraman değil. Camila e, kitabı başında görüyoruz. Daha sonra bir hikaye anlatılıyor ona. Ona anlatılan hikayenin iki kitap birbirinden bağımsız gibi. Ee, şöyle e, Camila ve babası o kitapta işte kurdukları böcek hastanesinden sonra. Ee, İtalyan böcek bilimi enstitüsüne davet ediliyorlar hı hı. ve babası orada görev yapmaya başlıyor. Camila da bütün gününü orada geçiriyor zaten böceklerle ilgili her şey çok ilgisini çektiği için çok mutlu orada. Ee, enstitünün yöneticisi Profesör Lucilio Vizbergi Gölgeli Tepe. Böcek konusunda çok yetkin bir kişi. Ee, oradaki enstitüdeki bir pek çok kitabın da yazarı o. E, sabahtan akşama enstitüde çalışıyor bu profesör ve e, Cesco diye bir arkadaşı var orada yakın dostu. O da yaş, ufak tefek yaşlıca bir adam. İkisi de yaşlı. E, profesör, her ikisinde böyle çok bilge görünmelerini sağlayan post bıyıkları var. E, her neyse işte profesör oradan ayrılıyor. Camilla da o sırada orada babasını bekliyor. E, ve Cesco ile sohbet etmeye başlıyorlar bir biçimde konu şuraya geliyor. İşte Camila soruyor Cesco'ya siz profesörü yani birbiriniz uzun zamandır beri mi tanıyorsunuz diye. Ve işte Cesco da başlıyor. Yani çok ta eskiden beri biliyor. İşte profesör dünyanın her köşesini biliyor mu gerçekten diye soruyor. Biliyor diyor. Dünyadaki bütün böcekleri de biliyor mu? Biliyor. Ve Camila üst üste sorular sormaya başlayınca yani profesyon hikayesini bu işe nasıl başladığını merak edince en çok uzun bir hikaye dinleyebilecek misin? Çünkü babasını bekliyor Camila. Hmm. Babası gelince çıkacaklar. Ve ısrar diyor ne olur anlat diyor. Ve Chesko başlıyor anlatmaya. Küçük yara bandının oldukça mutsuz bir çocuk olduğunu bilmen gerekirdi diyor. Küçük yara bandı mı? Evet yara bandı. Okulda herkes ona yara bandı diyormuş. Çünkü sürekli yüzünde gözünde yara bantları olduğu için. <gülüyor> Ee, ama profesörün çocukluğundan bahsetmiyoruz. Yarabandı diye bir çocuktan bahsetmiyoruz. Başka bambaşka bir çocuk. Ya. Evet. Ee, yani haylaz işte öğretmenlere, e, sokaktaki kedilere, kendisinden küçük çocuklara, herkese zarar veren bir tip bu Yarabandı. Hmm. Ee, i̇şte anne babası da çok ilgilenemiyor. Çünkü çok yoksullar, düşünmeleri gereken bir sürü şey var işte hayatta kalabilmek için. Yarabandı da. İşte tek düşündükleri hayatın adaletsizliği. Arabandı da böyle etrafa zarar veren bir tip. O sırada profesör de yani o sıralar profesör olmayan küçük bir çocuk olan e, Lucillo. E, tar tersine çok zengin varlıklı bir ailenin oğlu. E, yaz tatillerinde işte Gölgeli Tepe'nin kont ve kontesi olan anne babasının yazdık. İşte büyük bahçesi olan evinde, korusu olan evinde geçiriyor. Gördüğü Tepe'de çok havalıymış İşte bütün gün işte böyle safari kıyafeti gibi bir kıyafeti var elinde büyüteç, böcekleri, hayvanları inceliyor, keşif yapıyor. Ve bir gün annesiyle babasına diyor ki ben yola çıkmak istiyorum, keşfedilmemiş yerlere gitmek istiyorum diyor yola çıkmak istiyor ama annesiyle babası sürekli bahaneler bulup işte önümüzdeki hafta 11 yaşında olacağım diyor 2 hafta sonra o halde o zamanı bekletiyorlar işte boş mideyle yola çıkmak iyi değildir diyorlar <gülüyor> <gülüyor> 14 yaşına gel diyorlar bahaneler işte birazcık var. daha büyüdüyorlar vesaire bu her sene Rüçil'e gitmek istediğini söylüyor yani bir yere kadar oyalayabiliyorlar en sonunda keşfe olmaya gidiyorum deyip Yola koyuluyor bu. Büyüyor artık. Ee, Camille soruyor. Araya giriyor. Peki yara bandıyla bunun ne ilgisi var diyor. Ee, Şimdi onu da söylüyorum diyor. Cesko. Ee, yara bandı da Düz ne kadar böyle keşif merakıyla gezip tozarak büyüdüyse yara bandı da hırsızlıkla, haydutlukla e, mutsuz bir çocukluk geçirerek e, başlamış hayata. E, ve Günün birinde bir kaptanın e, cebine elini sokarken yakalanıyor. Kaptan ceza olarak bulaşıkçı olarak gemisine alıyor. Esterella adlı gemiye. Ne tesadüf ki e, Profesör Lucillo yani Profesör değil. Henüz. Lucillo da o gemiye binmiş. Keşfe çıkmak için o gemiyle yola çıkıyor. Kısa sürede de çevresindeki kişilerin işte e, sevgisini kazanıyor. Ama yara bandı e, habis bir tip olduğu için Kıskanıyor ve ne yapıp edip Lucilo'nun ayağını kaydırmaya karar veriyor. Ve böylece kaçıp kovalamaca bir tür Lucilo'nun bundan haberi yok ama e, yara bandı tarafından bakarsak bir hırs e, kaçıp kovalamaca ile devam edecek yani bir hırs öyküsü başlıyor. Yani bir şeyler geliyor. Evet bir adaya çıkıyorlar bir gün. E, adada işte e, Lucylio işte ilgisini çeken bir şeyler görüyor. Yara banda bir arada birlikte gitmişler ve Yarabanda onu oraya itiyor ee, ve ölüme terk edip gemiye dönüp hmm. diyor ki öldü kurtaramadım. Ee, halbuki Lucylio ölmüyor. Bu arada Lucylio yanına çıkarken bir küçük küçük tahta kutular yaptırmış bir numaralı kutu iki numaralı kutu diye ve e, gerçekten hiç olmayan türler keşfetmeye başlıyor hmm. hemen kutusuna yani en zor durumda bile. Ee, keşfetme arzusunu bırakmıyor ve kutularını doldurmaya başlıyor. Darwin gibi adammış. Ee, bu noktadan sonra hikaye bana biraz Roldal'ın maceralarını onun hani e, sıra dışı kahramanları vardır ya böyle çok olmadık durumlarda Hı. kurtulmayı başarırlar ya da böyle e, normalde bir insanın aklına gelmeyecek durumlar yaşanır ve oradan sıyrılıp e, devam ederler hayata. Onu benzettim ben. E, Lucillo e, çok garip durumlardan kurtarıp kendini her seferinde ya yani bundan sonraki her bölümde yeni bir macera işte Çin'e gidiyor Çinden başka bir yere gidiyor işte Çin imparatoru yanına kimseye yaklaştırmazken yani güçillo çok ilgisini çekiyor hüccillo dost oluyor onun oradan gitmesine yardım ediyor başka bir balonla gökyüzüne açılıyor ve bir biçimde Yarabandı onun ölmediğini öğreniyor ve hep peşinde bir adım arkasında onu yok etmeye e, kararlı. E, çünkü gerçekten kıskançlık ve gözün bürümüş durumda. Ama 2 hala hiç farkı yok. Hayır, o, o, o hep önde. Diğeri bir adım gerisinde. Ve bir böyle kaçıp kovalamaca. Yani Lucillo nereye Kaçmıyor gittiyse Yarabandı da oraya gidiyor. Yani o da, ikisi de bu şekilde dünyayı dolaşıyorlar bir yandan Lucillo sürekli e, türlerini bulup bulup bir biçimde Böcek bilimi Enstitüsü'ne yollayıp işte yeni bir tür keşfettim diye belgeletiyor. E, ve sonunda e, yara bandının kim olduğunu asla öğrenmiyoruz. Ama e, okuduktan sonra anlıyorsun yara bandının kim olduğunu. Ha, ya, tahmin edebileceğimiz evet, biri. Evet. Hikayenin sonuna varıyor. Bu e, ve nasıl diyeyim merak duygusu, keşif duygusu kıskançlık dostluk, düşmanlık gibi birçok kavram var. Hikayenin sonlarına doğru bu iki kişi yüz yüze de geliyorlar. Yüzleşiyorlar. Yara bandının pişmanlık pişmanlığını da görüyoruz. işte Lucilo'dan af diliyor ama Lucilo çok olgun davranıyor ve bir yol arkadaşına ihtiyacı olduğunu Söylüyor ee, ve bana işte e, keşiflerimi yaparken yanımda not tutacak, yardım edecek birisine ihtiyacım var diyor. Ee, ve böylece bir dostluk başlıyor. İlginç bir hikayeymiş. Bunun üstüne Çesko, hani, Camila'ya hikayeyi anlatıyor da babası geliyor ve Camila'ya artık gitmemiz gerekiyor diyor. Ama e, Lucilo ile Yarabandı'nın hikayesi de çok güzel bir noktada sona eriyor. Çok keyifli bir macera. Doğa bilimci profesörün heyecanlı yolculuğu. Guido Scardoli yazmış, Andrea Rivola'nın resimleriyle e, tamamlanmış kitap. Gelda Gürlek çevirisiyle yapı kredi yayınlarından çıktı. Evet, bu haftalık bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı